ser <gülüyor> hoş sarhoş yanlış yanlış ser hoş hoş bundan geçmiş bundan birkaç sene geldi, geç var böyle bir eşyeden çıktık senlerden o kapur dedi bir var ya o o, o kirli, iki, kişi, iki iki kişiye bir tane kocan bir şey anlatmaya çalışıyor bana Başı dönüyor bana başı pantalp Onları anlatacak kadar şey değil bilmiyorum ya, çocuklardan biri geldi ya, ya Serap diye ya şey, bir gıdgıt gıdgıt böyle bir ürün ya. Ya Bak bakın falan. Niye başlıyor görmüyor Hep onu, onu sorarlar. Niye başlıyor? Çalışıyor falan ya. Tamam ama benim başım ben benim döne. Ödeyim ki, hoş. Söylesiyorum nasıl olmuş? <gülüyor> Peter gibi bunlar. Sonra kadın daha ama işte erkek böyle kabah. Kadın anladı. Aradım bende onu gidiyoruz biz hadi yani anladı. Erkek her anda soruyor. <gülüyor> Mağam <gülüyor> Söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Karası bir şey anlattı, anlattı. Hmm, <gülüyor> Şimdi e, tasavu kendinden geçer kesine yaşamamak bize hiçbir suç, bir an. Kendimizi e, bu doda, yola aladıysak, uyumlu bir sektir, bunu kendine getirmemiz dersem o zaman tasunu harikuladele o zaman anlatsın. O zaman bakıp harikulade bir şey diyor. Anlayışıyla, anlatışıyla, hayratıyla Böyle bir şeydir ama sadece kitaplar, taslaklara bilgi ortaktan çıkar, ise on içindede olmasın bilirsin yalnız o bilgi de kimseye faydası olmaz. Senin de faydan yokken boşuna ah böyle bir şey varmış gelsin geçecek gidersin ama yaşamak, o oh, bak anem nasıl var ya benim bilmek, bir nehrin formu var ya. Var. İçine girip o da kesinlikle çiz. Şimdi direkt o orman arasında suya karşı hazirler evet. bir şey çemberde denizi anlatır. Denizdeki kumları anlatır. Biraz onları bakayım. Denizdeki kadar kumlarda ayak izlerin kalır. denize gidersen de çıkıyor gayet komuş gider suyla su suyla ölürsün. Onun için de e, suyla, su neyse sende, o arası, suya kalırsa gidersin. Bu. Bu bir Ölüm Bilgi, bilgi içerisinde. Bilgi sermesin, de de Sen ben miyim? Ben sen misin? Falan deme Bu. bu. Tasavvuf. Böyle bir şey. De, buna Çalışmamız lazım. Bizim burada bulmamızı sebep bu. Kültürü inşa etmek lazım. Şeriatsız tarikat olmaz. Şeriatsız marifet olmaz. Şeriatsız hakikat, hakikat olmaz. Ama şeriatı da yobazca öğrenmemek lazım. Şeriatın bir Allah emri olduğunu, onu severse mi yapmamız bir adetini bilmemiz lazım. Şeriatsız hiçbiri dini cerniyen, Muhtevredir, uydurmadır. Ama şeratte biz başkötüne anlamışız. Çarşapa girip, bu kıyaya girip bir nevi bunu yapmalı. Böyle anlamışız. Tesettür yok mu? Var. Evet var. Ama böyle çarşap mı tutturmuş falan filan değil. Onu da biliyor yoldanlar. Bunları bilmek lazım. Her şey, Şeriat sade o, o, o değil şeriat. Kılda incedir, kılıçlarda keskin şeyler. Ona göre şeret, ona göre öğrenmek lazım. Sadece beş vakit namazda harçlar zekat da kılıçlar, şeriat olmaz. Bunlar da var. Maalesef birer ne yapacaksın? İnceden ince yapacaksın. Zekat deriz. Sadaka deriz. Sadaka o da spor salonu depo git. Sadaka başından kopsun senin yerde sadaka. Sıdaka neydi? <gülüyor> bir elim verdiğin evde bir ev duymazsın hissetmesin, atalarım öyleymiş, atalarım öyleymiş, bir elim verdiğin evde bir ev duymazmış. Akşam 9'dan ondan sonra bir fakirin kapısı çalıyor taktıktan, Rüya'nın Ahmet Efe'nin aşk alıyor, ben falan, bir bir bir, bir, bir, bir, bir katıyı kapatıyorum, şunu al, evi müzak verir, kapı çekilir, kimse duymaz. Ne onun onuru, haysiyeti kırılır, ne de senin böbürleniyorsa, Yani, vermem. Yani. Hatta zengin bir götür, kendine vermez bir şey. Bir onu verip onun kulunu gönderir, bir şeyine zengin verilemesin, derdi. Öyleyse hassasiyet var, hiç kimsenin kalbi kırılmıyor, hiç kimse onur kırılmıyor, hiç kimse böbürlenmiyor, ben verdim Hiç Hiçbir şey yerine ki kilisede olup, zenginliğe, en fakire en zengin camiye yan yanadır, yan yanadır. Ayrı zenginler camisi yok, bir fakirler camisi yoktur, yan yanadır. Eski şehirlerimize bakın, konuğun yanında bir fakir evi varmış. ve gayet güzel de yan yanılırlar. Hiç kimse onlara bak bu zenginler, hiç bir fakir ne iş, demez. Öyleydi hayatımız. Şimdi zengin mahalle ayrı, fakir mahalle ayrı. Bize e, besabaretli, e, bizi bir, bizi olduğumuzdan ayırmışlar. Işte. Dönmemiz lazım. Dönmemiz lazım. Esasda dönmemiz lazım. İslamiyetin esas neyse, onun dönmemiz lazım. Hapsemi tamamen zamanla bitirsettiler evet, falan diye. Yani yediyişim tarihe ilgi duyuyorum ama kimdesi arkadaşımız bir birine bir, bir, bir, bir okuda mezunuyuz. Biz değiliz ama çok şıla. Şimdi acaba bu meslebe arzu yani, ibadet farkı nedir? Ne? Yani, onun o o onu Peygamber buna böyle o bir şafi de olsa, bir şii de olsa, şii de olsa çok farklı Çok farklı, çok farklı ne var, neden kimse sünnet namazını kılmasın? Hazreti Peygamber kılmadı mı? Kıldı. Evet. Kendi vaziyetini azı kıldı. Bir, İslam iddiaatı lazım, yani iyileşmesi lazım. Yoksa biz birbirimizi Bugün yine birbirimizi görüyoruz. Bugün birbirimizi görüyoruz. ne olacak? Bir şey vardı, devya vardı. Bugün yok. Bir Irak vardı. Bugün yok. Bir Bugün yok. Bir Şimdi şu anda bile Irak'ta Sünni Şirin var. Şu, Suriye var bugün. Yarın hoca ve Yükücü Yürütü'nün ise benim. Bir kıza gülse şey Adam bana bina yok. Dün ona harakarak, şehri, sar, sarmaş dolaşacak bugün, bir müdür. Nedir bu? O dün Müslüman bugün kahur mu oldu? ya da ben de Müslümanım bugün kahur mu oldu? Yok yok, yok yok. Çoğumuz o, ak ak ak ak akrabası var, akrabası var. Ona da mevzu olsun ama aynı peygamberin Hümmetiiz aynı Kur'an'ı okuyoruz, aynı ibadetleri yapıyoruz, aynı camide namaz kılıyoruz. Ayrılık ne? Bunu sorman lazım. Hiç unutmuyorum. Geçer Bakırköy'ü geçtim de bir ara, orada büyük cami. eski kiliseler kalmış. Onun geçiğinden her de... zaman okundu. Camiye gittim. Bu da beni bir şey söyledi. Sen kimsin, hangi, hangi parttasın bana? Parti Parti mi? Parti mi diyecek Bak dedi, burada bir gün dedi, Halk Parti önce kılar namazı, arkadan demokrava var, yer mi? bakın siz yani, şu ayırlığa bakın meslebi açmış. Onu açmış, iş <gülüyor> siyaseti kurmuş. <gülüyor> o camiye dört tane mehlak vardır. Meslebi orada, orada insan vardır. Dördünde imamı ayrılır. O da herkese imamın arkasından askılar. Bir alimin <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, İslam aleminin dediden şimdi şimdiye kadar hep bizi öyle avutular zaten. Şöyle Müslümanların siyasette ne işi var? Bilmezler ki İslamiyet ben tamam. Yani yönetim sanatıdır. Ama herkesi siyasetçi olmasak siyasi temsilciler olsak herkes siyasetle ilgilenir. Her, her kafana milav çıkar belli olmaz. Belli olmaz bir ama en evet, çok şiirlere buluştu, bulmuştukmuşlardır. <gülüyor> Halen gelen aşağı hal düştü. Neyse, sürükler. Eee bunu Aşık. söylememdeki baksa şunu şunluğunu... buna karalmak falan filan değil. Yani...